Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'di. Bugün 26 Ekim 2009 pazartesi. Üç yaşas şerhi derslerimizin 8. dersi tevfik Allah'tan. Evet en son Musannif Rahimahullah'ın şu ibarelerinde kalmıştık. وأنواع العبادة التي أمر الله بها اللهم أمتي بعد تشترني إسلام إيمان وإحسان بلنرد النور منه الدعاء دعاء والخوف قركو والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانه والاستغاثه والاستعاذة والذب والنظر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. Bu kısımda kaldık. Şimdi de ki müelif rahimullah kişi öğrenilmesi gereken vacip şeyleri zikrettikten sonra Allah azze ve celle'ye şirk koşulmamasını vesaire bunlardan bahsettikten sonra makama uygun olarak bir sıyakla devam etti müsnif. O da ne? İbadet çeşitleri. Çünkü kişinin aklına dedik ki ilk soru şu gelir. Allah'tan başkasına eğer ibadet yapılmayacaksa bu ibadet nedir? Nelerdir? Ne tür şeydir bu şeylerdir bu ibadetler? Tabiri caizse sanki bu soruya bina en müellif rahimeullah diyor ki ve envâ'u'l ibâdeti'lletî emere'llâhü bihâ. Allah'ın zikrettiği ibadet çeşitleri şunlardır. Şimdi biz en son derste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 Delilleri anlatmaya başlayacak Bu kısımdan sonra O yüzden delilleri anlatmaya başladığı Andan itibaren biz geri kalan O ha huşudur, haşedir İnabe, istiğase isti Bunlar falan kaldı Onları anlatacağız delilleriyle beraber Mühelifin delilleri zikrettiği edeceğiz O yüzden sadece kısa manalar Verip geçeceğiz şimdilik evet. Vel huşu Huşu, huşu. içinde olmak. Maruftur. Onu anlatacaksın. Nedir? Haşye. Korkmak. Ama anlatacağız. Havfla arasında fark var. Vel inabe. Yönelmek. Dön dönüş yapmak. Tamam Bunu anlatacağız yine. Vel istiane. Yardım istemek. Vel istiğatı. Sığınmak. Diyebiliriz buna. Tamam? Sığınmak. Vel istiadı. Buna da sığınmak. Ama arasında fark var. وَالْزَّبُحِ Kurban kesmek. وَالْنَذْرُ Ada kadamak. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادِ اللَّتِي اَمْرَ اللّٰهُ بِهَا كُلِّهَا Ve Allah'ın diğer emrettiği bütün ibadetler. Tamam mı? Şimdi Burada müellif sayalım. Kaç taneden bahsetti? Kaç tane? Yani İslam, iman, ihsandan sonra Kaç tanesinden bahsetti? Birincisi dikhaf. İkincisi reca. Üç tevekkül, dört ragbe. Beş rahbe, altı شش yedi هفت sekiz inabe, انابه، نه استعانت، ده استقاطه، دوازده استعاده، دوازده ذبح، دوازده نذر. دوازده تان ذکر کرد تو اینجا. خوب؟ حالا بعد از اینکه چند تان ذکر کردیم، حالا باید این تان را تک تک تأیید کنیم. این تان ها چطور است؟ این تان ها چطور است؟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 sıfırdır şekildir tamam. Şimdi Müelif Rahimullah bunları delillendiriyor. Diyor ki va devam ediyor. Diyor ki bunların delili. Yani ben size bu kadar ibadet saydım. Bunların delili mesela bunlardan ilki olan duayı kastediyor. Diyor ki Rahimehullah ve Allah'ındır onunla beraber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 Şimdi burada bunu anlattık biz ilk derslerde vesaire. Enler mesacide illah. Mescitler Allah'ındır lafızından akı. Yani ne demek? Emakenus salavat da kastedilebilir. Yani namaz mekanları ki bu nereyi kapsar bütün yeryüzünü. Hı? ardu. ardı mesciden ve tahura. Nebi sallallahu aleyhi gibi. Buhari Müslim'de Yeryüzü bana ne?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 Mescitler Allah'ındır. Yani ne? İşte bu yeryüzünde namaz kılınacak bütün mekanlar Kimindir? Allah'ındır. Oralarda Allah'tan başkası, Allah'la beraber hiç kimseye dua etmeyin. Bu da anlaşılabilir. Veya secde uzuvları, secde uzuvlarımız hepsi kimindir? Allah'ındır. Yani Allah yapmıştır bu secde uzuvlarını. Ve o secde uzuvlarını Allah'tan gayrısına secde ettirmeyin. Yani Allah'tan başkasını secdeye Kapanmayın. O secde uzuvveri Allah'tan başkasına secde etmesin manasında da anlaşılabilir. Burayı da fayda babından anlayalım inşallah. Sonra müellif rahimahullah devamen diyor ki Femen صَرَفَ مِنْهَا شَيْءًا بِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكٍ kafir. مُشْرِكٌ كَافِرٍ فَكِمْ فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا Buradaki kim bunlardan kim onlardan herhangi bir tanesini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 Bunun delili ahi delili yani müşrik olduğunun kafir olduğunun delili Allah Kur'an'da buyuruyor ki وَالدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Bunun delili وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلٰهًا آخر لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Diyor ki kim Allah'la beraber başka bir ilaha yani hakkında bir delil olmadığı halde Hakkında bir burhan olmadığı halde başka bir ilaha dua ederse onun hesabı Allah katındadır. Rabbin dindedir. Sonra da ayetin devamında ne diyor? اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ la yuflihu يُفْلِحُ اَشْ الْكَافِرُونَ Anladık bu ayeti. Şimdi bu ayet neydi lakı? İbadetin Allah'tan gayesinde yapılmasının küfür olduğuna delir. Dikkat et şimdi bak. Ayeti, ayetin başına alalım, tefsir edelim. Bu, bu ayette çok güzel faydalar var. Çok ilmi noktalar var. Şimdi bak. İlk, ayetin başında ne dedi? وَمَنْ يَدْعُمَا اللّٰهِ اِلٰهِ اَنْ آخَرَهِ Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Allah'tan başka ilah mı var? Ilah mı? E şimdi burada ilah demiyor. Batı ilah demiyor şimdi burada. Tamam mı? ilah var. Naslardan çıkıyoruz. Allah'tan başka batı ilah var. Ama mesela Başka ayette diyor ki La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Ama bu ayete bak. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse. Allah'tan başka ilah yoktur. Hocam Allah'tan başka ilah yok. Nasıl? Burada diyor Yani kim Allah'tan başkasına dua ederse onu ne edinmiş olur? Ha, anladın? Bak ince noktası burası. Allah'tan başka ilah olmadığına göre Burada da Allah, Allah'la beraber başka ilah dediğine göre, o zaman ne anlıyoruz? Bak, Allah'tan başka ilah olmadığına göre. Bu ayette de Allah, ilah dediğine göre, o zaman şunu anlıyoruz biz. Kim Allah'tan başını dua ederse onu ne yapmış olur? İlah edilmiş olur. Onu mağbud edilmiş olur. Yani ibadet edilen bir şey edilmiş olur. O yüzden bu ayet neye delil? Allah'tan başka ilah var, bu bir. ama bu ilah, batı ilah, bu tamam. İki Allah'tan başkına dua etmek, onu ilah edinmek olur tamam, burayı anladık, burası net, inşallah. O zaman diyoruz ki burada, men yedu ma Allahi ilahen akhara kim Allahla beraber başka ilaha? dua ederse yani men ya'budu ma allahi ilahan akhara demekti. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet ederse demektir neden? Çünkü dua neden akı? Dua ibadettir. Şimdi ayeti devam ediyoruz. Diyor ki rahimeullah. Yani ayet zikrederken Allah azze ve celle buydur ki ve men yadu ma allahi ilahan akhar kim Allah'la beraber başka bir ilaha başka bir ilaha dua ederse Burada dikkat et yine Allah'la beraber lafsını kullandı. Allah'tan ayrı demedi tamam. La burhan lehu bihi Hakkında bir delil olmadığı halde. Yani o dua ettiği kişinin hakkında bir delil, bir burhan olmadığı halde. Ahi sanki bak dikkat et. Türkçe mantıkla da baktığımızda siyak sibak olarak ayete baktığımızda Türkçe mantıkla da Arapçada da zaten bu net bir şekilde açıktır. Sanki böyle bir Küçük bir işgal varmış gibi geliyor değil mi? Türkçe mantıklı. Bak ne diyor? Dikkat et. Bir işgal zihnine ta tasavvur ediliyor mu? Yani zihnine şöyle bir işgal geliyor mu? Dikkat et. وَمَنْ ma اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ Kim Allah'la beraber başkasına dua ederse ama nasıl? La بُرْحَانَ لَهُ بِهِ. Hakkında bir delil olmadığı halde. Sanki hakkında bir delil olursa sanki hakkında bir delil olabiliyormuş bazı şeyler için. Yani sanki burada iki kısım.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 Şimdi bir tasavvufçu bir şey bununla yaklaşabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Der ki sizin bütün getirdiğiniz Allah'tan bak burası bir işgal hakikaten. Yani şöyle işgal. Meseleyi ilmi nokta tahkik etmedi mi işgal olur belli bir şey. Neden? Çünkü adam diyor ki tasavvufçu gelir şimdi. Bak dikkat et bu lafza. Nereden yaklaşırsan. Böyle insanlar var. Bunlarla da geliyorlar. Diyorlar ki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 Burada la burhane bihi yani hakkında bir delil olmadığı halde ki şey bu biraz Arap dilinde ahli belagatla alakalıdır. O yüzden alimler diyor ki la burhane bihi yani hakkında bir delil olmadığı halde ki bu kalıp Sıfetun kâşifetun mubeyyinetun lil emir. Sıfetun kâşife mubeyyinetun lil emir. Sen de <gülüyor> gülüyorsun kâşif olduğu için adına. sıfatı onun keşfıtı onun mübeyinetun li'l-emr yani vakiayı aḫibak vakiayı beyan eden vakiayı beyan eden bir açıklayıcı bir sıfattır bu vakiayı yani vakiada nedir vakiada hiçbir şey hakkında delil yoktur allah o vakiayı beyan etme adına zikretmiştir bunu bak şimdi sıfat bu bir sıfat tamam bu bir bu bir sıfattır da burhanu lahu bihi bu bir sıfattır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 Hakkında bir delil olmadığı halde. Şimdi ayette şöyle bir lafız var mı? Dikkat et. Ayette şöyle bir lafız var mı? Hakkında delil varsa edebilirsiniz. Var mı? Evet. Yok. Dikkat et. O zaman bu ayetin lafından mı alınmış, mefhumundan mı alınmış, mantıkundan mı? Mefhumundan alınmış. Fıkıh üstünde ne dedim? Kayde, sana akide de lazım olacak. Fıkıhta da lazım olacak. Şimdi bir lafsın ya mantuku vardır, ya mefhumu vardır. Mantuku nedir? Lafzın orijinal ismi.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 Ve birçok e, siyak ve sibakta Allah Azze ve Celle'nin Allah'tan gayesinde dua etmemesini, zikretmesinin hepsi lafızların neyinde var? Mantıkunda var. Doğru mu? O zaman mantık mu bizi ilgilendirir mefhum mu? Mantık mu mukaddemdir mefhum mu? Mantık mı mukaddem. O yüzden bunların bu konuda herhangi bir şey yoktur. Ki bu alakullihal en başka bir cevap. Bu belagat ilminde ikisi de muhtemil dedik mi? Yani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 İhtimal. Sen, yani onların bakış açısıyla da baksak. İhtimalli oldu mu şimdi bu ayet? İki manadan bir tanesinin kast edileceğine dair. O zaman el ihtimal batalel istidlal. İhtimal geldiği zaman istidlal ne olur? Batıl olur. Bir nasıl düşün. Nas hakkında ihtimal net. Nas hakkında ihtimal net. Yani ihtimalli görünüyor.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 İkisine de delalet edebiliyor. Her ne kadar onların söylediğine delalet etmesi çok daha zayıf olsa da. Tamam mı? Burayı anladık. O yüzden Anladım. bunda bir sorun yok inşallah. Evet. Tekrar ayet edermeye gidiyoruz. Ve delilü kavlihi teala. Bunun delili yani Allah'tan başına ibadet edilmeyeceğinin, dua edilmeyeceğinin delili şu. Ve men yud'u ma'allahi ilahan akher. Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse la burhan lehu bihi.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 anlamısın. Nasların lugavi ısılahi manalarına, taksimatlarına, cümlelerin siyak-sibak ilmine, Arap dili edebiyatındaki müfredatlara, anlatabiliyor muyum? Fıkı usulü, hadis usulü, tefsir usulü, bu tür usullere bina etmesin ilmini. Hayatında ilk defa karşılaşabileceğin şüphelere dahi bu öğrendiğin sağlam temelle, bu kaidelerle, kurallarla cevap verebiliyorsun. Yani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 la burhan alehu bihi kim hakkında bir delil olmadığı halde Allah'la beraber başına dua ederse fe innema hisabuhu inda rabbih. Bunun hesabı Rabbinin katındadır. Alimler hisabuhu ey iqabuhu şeklinde lafızlara da var. Yani hesabı yani cezası Allah katında dedi yanlar var. Önemli değil. Ayetin ayette şimdi bir nokta daha var. Ayetin sonunda ne diyor? Innahu la yuflihu el kafirun. Bak şimdi kardeşim.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 olgunlaşmak, bunların hepsi de var hakikaten. Bir manası e, üstte olmak. Diyorlar ki bir manası da işte mülki altına almak vesaire. Şimdi bak ah, istiva-istebula manasına gelir mi? Yani mülki altına alma manasına Arap dil edip gelir mi? Gelmez. Bu bizim bahsimiz değil. Tamam. Bunu konuşmuyoruz. Şu o, o, yönüyle bakalım olaya. Gelse bile. Bunlar şunu alıyorlar ya bak istava er rahmanu alel arşesteva istivaya alıyorlar diyorlar ki bunların manalarından bir tanesi istavla hüküm altına almak bu müfredatı mana olarak tespit ettikten sonra hemen ayete uyguluyorlar o zaman diyorlar ki rahman arş istiva etti yani hükmü altına aldı işte bunlar işgalı. Neden? Çünkü mevzular eğer siyak sibakla alınmadığı zaman bak şimdi siyak sibakla alınmadığı zaman işgal oluyor. Halbuki a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 manayı kazandığını anlamaya çalışarak anlamıştır ibne teymiye bunları ve selef'in geçmişteki selef'in bir çoğunu da menhecibidir. Baktığın zaman çok fazla göremezsin müfredatları anlamak adına çok derine daldıklarını. Çünkü hakikaten kelime cümlenin siyah ve siyarkımda değer kazanabilir. Yani bakarsın sen bir herhangi bir kelimenin birçok manasını görebilirsin. Ama bakarsın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 Teski ettiği sahabe mümindir dediğinde yarısı ona da ver mümindir dediğinde veya Nebi Aleyhisselam demiş ki de. Ama bakıyorsun bir cariye sırf Allah arşıda diye, şey Allah semadır dedi diye sen de Allah'ın Resulüsün dedi diye ona mümin ismini verdi Resulallah. Gel gör ki Sa'd'in teski ettiği sahabe Allah'ın semada olduğunu inanmıyor muydu? Laşek inanıyordu. Hatta Nebi Aleyhisselam o adamı sevmiyor muydu? Seviyordu. Hadis'in sonuna baktığında ben diyor birisine veririm başkası bana daha sevimli olduğu halde. Hı? E ona ona Müslüman demiyor. şey Ona mümin demiyor sadın tezki ettiğini. Ama cariye sırf Allah semadedi diye mümin oldu. Neden orada olmuyor? Şimdi bunların hepsinin siyak sibakta anlaşılacağı noktalar var. Ve bu siyak sibak mevzunun makamında da ele alınır. Müfredatlar mevzunun makamında da ele alınır. Tabii bunlar tabii ileride işlenecek neden İman iman derslerimiz var zaten onlarda oralarda bunlar işlenecek inşallah anladık değil mi abi evet ayete dönüyoruz ve men dedi Allah ilahen Kim Allahla beraber başka bir ilaha dua ederse la burhan lehu bihi hakkında bir delil olmadığı bulunmadığı halde Allah'tan görsünü dua ederse فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı ne? Rabbi katındadır. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِ Demek ki Allah'tan başına dua eden nedir? Kafir olmuş olur. Tamam. Bak siyak sibak nasıl da tayin ediyor. Demin beyan ettik siyak sibakın önemli. Bu ayetin siyak sibakına da baktığımızda Allah diyor ki Allah'la beraber dua eden hakkında ne? Hakkında ne? Bilgi bulunmadığı. Bak siyak aynı mevzuda ve aynı vasıfta devam ediyor. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı Rabbi katındadır. Allah kafirler şey فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ Onun hesabı Rabbi katındadır. فَاِنَّهُ لَا يُفْلِحُ كَافِرُونَ Kafirler ne? Fela olmazlar. Tamam. O zaman kafir. Şimdi اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Dedi ki burada bir şey daha var ahiye. La yuflihu'l kafirun. Kafirler felah bulmaz. Dikkat et. Dünyada mı, ahirette mi? Umum. He, hem dünyada hem ahirette. Bak mesela bu türlü kaideler, şeyler sana bir melekeyi oluşturuyor. Bak şimdi sana sordum dedim hangisi? Umum. Anlatabiliyor muyum? Bunlar insana melekeler veriyor. Tamam mı? İlim, fıkıh melekesi veriyor. Tabii öncelikle bütün alimlerin ittifakıyla Beyan edilmiş üzere, fıkhi meleke basiret, ilimde zeki olmak, meseleleri anlayabilmek, fıkh edebilmek. Tamam. Böyle akıllı, sağlam bir ilim talebesi olmak. Yani bunun en toplu cismi fakih olabilmek. Tamamıyla Allah vergisi. Allah dilerse verir. Öncelikle Allah'ın vermek istemesiyle alakalı. ''Men yürüdillaha bihi kayran''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 Ancak yine de mevzu gelmişken beyan etme adına allah Allahu Alem racih olan görüş racih olan görüş ehli sünnet arasında ihtilaflı olmasıyla beraber diyorum racih olan görüş şirkle küfür arasında fark oldu. Tamam Ama inşallah burası yeri değil. Ne, nedir bu fark? İki tarafın delilleri ne? Yani aynı diyenlerle farklı diyenlerin delilleri ne? Birbirlerine karşı cevapları ne? Bu çok şey değil.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 Şeyh Mukbili mesela. Şeyh Mukbili şeyle, şirk ile küfür arasında fark görmez. Yine Şeyh Elbani mesela. Şirk ile küfür arasında fark görmez. Şeyh Hüseyin görür. Anlatabiliyor musun? Şeyh İbrahim'in Hüseyin'i görür vs. Yani muhasırlar arasında da ihtilaflı. Ancak Allah-u Alem raci olan görüş, şirk ile küfür arasında fark var. Bu alimler getiriyor fark yoktur diyenler. Mesela kim namazı terk ederse küfür etmiştir, şirk koşmuştur. Kim Allah'tan gayesine yemin ederse şirk koşmuştur veya küfür etmiştir. Bak diyor ki şirk koşmuştur veya e, küfür etmiştir. Yani demek ki aralarında bir fark var. Bu türlü şeylerle geliyorlar. Farklı delilleri de var, siyadler de var. E, fark vardır diyenler bunların bu görüşlerine cevap veriyor vesaire. Şimdi bunlar tartışmalı bir mevzu, bu önemli değil. Ancak dikkat et, şunu kabul etmekle beraber anlatacağım olayı nedir o? Öncelikle şunu kabul ediyoruz, diyoruz ki racı olan görüş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 Allah'tan gayrısından yardım istese ne, ne yapmış olur? Ona, onu yardım etmede Allah'a olan bu yardım isteme olayında ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur, ortak etmiş olur. He? Yine bir insan Allah'tan başçası için namaz kılsa ne yapmış olur? Namaz kıl, kıl, kıl, kılmak kime has? Allah'a Allah has. has. Namaz kıldığı zaman Allah'a Allah ortak koşmuş olur. Peki bir insan ahi. Allah'a sövdüğü zaman. bu mahalle ağzıyla. Sövüyorlar Bu insan şirk koştu mu? Koşmadı. koşmadı. Neye neye şirk koştu? Ama ne yaptı bu adam? Küfretti. Kafir oldu. Bak şirkle küfür arasında farkı anlayabiliyorsun değil mi? Evet. Bunların tavsilatı gelecek. Mesela bir insan tuttu Kur'an'ı yırttı. Bastı üzerine haşa, tuvaletin derine attı. Bu insan nerede şirk koştu? Şirk e, ne yaptı? Küfretti. Bir insan geldi peygambere öldürdü. Ne bir öldürdü. Bu insan ne yaptı? Nerede Allah'a şirk koştu? Ama ne yaptı? Küfür işledi vesaire. O zaman küfürle şirk arasında farkı anlıyoruz, değil mi? Şimdi bak, bu ayete dön akı. İşte bu alimler meseleleri çok ilmi tahrir ederler, anlatırlar. Bak şimdi bu buna bak akı, bu ayete. Who men yadu umi Allahi ilahen akar kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse Allah'tan başka dua etmek şirk mi küfür mü?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 <gülüyor> yani mesela el haccü arafa dediğimde haç nedir? haç sadece arafat mı? değil, önemli bir cüzünü zikredip kül kastedilmiştir yani bazı şeyler düzlerine umum hassa kas umuma ıtlak edilebiliyor, bunlarda herhangi bir şey yoktur yani, anlatabiliyor muyum? Yani umum has olan bir şey, has daha umum bir şeye ıtlak edilebiliyor. Bu illa aynı olduğunu göstermez. Tamam mı? Birbirine tedakul ettiğini, birbirinin lazım olduğunu gösterir ama aynı olduğunu illa göstermez. Yani bu ayet delil olmaz. Şirkle ile küfrün aynı manaya eşit manada olduğunu, olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir şeyler bir şeyler hakkında ne yapılır? Itlak edilir. İman edenler ve salih amel işleyenler. E, salih amel imandan değil mi? E, salih amel imandan. Değil mi? E şimdi burada ayrımış. Ayrı mı? Değil. Yani bu tür kullanışlar, ıslahlar hasın umumu atf olması, umumun hassa atf olması, cüzün küllle küllün cüze atf olması. Bir sürü bu tür belagat ilmi. Bunlar tabii işledikçe, okudukça bunlar öğrenilecek. Mesela Allah'a iman nedir? İmanı anlatırken neyle e, şey verdi? Nebis-i Neden bahsetti? Namaz oruç, zekat. Değil mi? He? Kays hadisini biliyorsun. Geldiğinde Allah iman nedir bilir misin diye nebi sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi sonra değil mi? Allah ve Resulü Alem dediklerinde cevap verdi ne dedi? Namaz oruç bak imandan iman ne şey yaptı? İslam az amellerle zahiri amellerle tefsir etti. Bunlarda bir sorun yok yani. Bundan olmuş olmuş. Ve evet. o la yeflahu'l kafirun. Evet yine devam ediyor eee مصنفر رحمه الله. Ve fil hadis duanın ibadet olduğuna bir de şimdi hadis verecek. Diyor ki ed du'a umu'l ibade. Dua ibadetin mıhıdır, beynidir. Mıh. Mıhı Türkçede kullanıyor muyuz? Kürtçede aynıdır. Kürtçede beyne biz mıh deriz Kürtçede mıh. Demek ki Arapçadan alınmış. Çünkü hadis var bu hadis bu lafzıyla zayıf. Dua ibadetin eee Ancak tirimizde şu sahih şu lafızla gelmiştir. eddua huvel ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir. Tamam. Müellif lafzu zayıf, manası sahih olan bir delille gelmiştir. Ancak hem manası hem de lafzı sahih olan eddua huvel ibadet, hadisidir. Dua ibadettir. Vası ibadet ta kendisidir. Dikkat et. Dua ibadetin ta kendisidir. Aynı yerine bir Sallallahu Aleyhi şu lafzı gibi şu lafzına yakındır. Tehkit noktasında. El-Haccu Arafah. Haç Arafat'tır. Halbuki haç sadece Arafat mı? Birçok fiili var. Ama önemli bir şeyiniz gelmiş. Burada diyoruz. Dua ibadetin ta kendisidir. Duadan başka bir sürü ne var? İbadet var. İbadet var. O yüzden dua, ibadet veya burada deriz dua mesele, dual ibadet de ikiye ayrılır. İstek duası, ibadet duası. Öyle de denilebilir.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 ayet yok ki duanın ibadet olduğunu göstere. Tamam. Diyor ki Allah Kur'an'da قَالَ رَبُّكُمْ اُدُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Şimdi Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Ben de ne yapayım? Duanıza icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ اِبَادَةِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Bana ibadetten kibirlenenler akı. bak bana ibadet etmekten kibirlenenler Seyeduhulûne cehenneme dâhirîn Seyeduhulûne cehenneme dâhirîn Tabi burada dâhirîn zelilîn, hakirîn demek. Yani zelil olarak, hakir olarak ne? Cehenneme girecekler. Buradaki dâhirîn yani zelilîn veya ezillâ, hakirîn Tamam. Yani ne demek? Zelil olarak hakir olarak cehenneme girecekler. Ayetin şimdi siyaksi bakın ne dedik? Önemini beyan ettik. Doğru mu? Siyaksi bak hem kelimeyi tayin eder hem cümlenin genel manasını ne yapar? Tayin eder. Şimdi dedi ki: "Kale rabbukumud'uni esteciblekum." Allah dedi ki: "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten yüz çevirenler cehenneme girecekler." Bana neyden e, yüz çevirenler aslında bu? Duadan. Anladın? Mı? Bak nasıl siyak nasıl geliyor?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 İslam bir ibadettir. ihsan bir ibadettir. Ama bunlar bir külli bir değerdir. O yüzden bunları bir, iki, üç diye değil onlardan sonra zikrettiği dua, vesaire onları onlardan itibaren bir diye sayıyoruz. Tamam mı? Çünkü ne dedik derslerde? Bütün bu ibadetler iman ihsan. İslam iman ihsana döner. Tamam mı? O yüzden dua çeşitlerinden, şey ibadet çeşitlerinden bir tanesini anlattık. O da ne ahi? Dua. Bunun delilini söyledim müellif rahimehullah. Dua ibadet olduğunu mu? Allah'tan gayesine yapılmayacak. Neydi bunlar bu deliller? Mescidler Allah'ındır. Allah'la beraber herhangi bir kişiye ne yapmayın? İbadet etmeyin. etmeyin. Yine başka bir ayet. ya du'u Allah ilahen a'har la bihi." Hakkında bir delil olmadığı halde kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse, "Fe inna hisabehu inda Onun hesabı Rabbi katındadır. inhe la yuhlihul kafirun kafirler ne olacak muhakkak kafirler felaha ermezler tamam sonra başka bir buna başka bir delil olarak hadis zikretti nedir eddua mukhu ibade dua ibadetin ney muhudur yani beyinidir özüdür yani bu tür şeyler olur dedik ki bu lafzen zayıf manen sahih bunu beyan ettik başka bir ayet daha قال ربكم ادعوني استجب لكم استجب لكم Rabbi dedi ki bana dua edin şimdi duanızı kabul edeyim. İnne'llezîne estezkbirûne ibâdetî bana ibadet etmekten kibirlenenler, kibirlenenler, büyüklenenler cehenneme dâhiren. Zelil olarak cehenneme ne yapacaklar? girecekler. O zaman burada müellif 13 tane zikrettiği ibadet çeşitlerinden ilki olan duayı derinlendirdi. Biz de bunları anlattık. İkinci olarak müellif neyi anlatacak? El hauf